Tamam. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu geçen haftadaki dersimizin konusuyla aynı yani onun devamı. Tekrar edelim. İslam'da kardeşlik nedir? Bu bağlar nasıl kuvvetlendirilir? Yani kardeşlik hakkı, hukuku nasıl olmalı? Geçen dersimizde dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalıştık. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızla ilk önce kendi amel etmemizi, etmeyi bana Dinlediklerinizle de amel etmeyi size nasip etsin, kolaylaştırsın, sevdirsin. Kardeşler, Müslümanların birbirlerini sevmeleri ahiretleri için en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Ahiretlerinin kurtulmasına, Vesile teşkil eden durumlardan bir tanesidir Müslümanların birbirlerini sevmeleri Birbirlerine kardeşlik bağıyla İslam kardeşliği bağıyla bağlanıp Bu bağı bir hakkın yerine getirmeleri Yarın ahirette kurtulmalarına ne yapacak? Sebebiyet verecek Şimdi herkes kardeşim diyor Herkes kardeşim diyor Yeni tanışıyoruz bir Müslümanla camide la ilahe illallah Muhammed Rusla. zaten geldi adam yanımızda namaz kıldı. Kardeşim deyip ona sarılıyoruz. İslam kardeşliği sadece bu kadarla mı yetiyor? Bu kadar söz, bu kadar davranış kifayet ediyor mu? Allah azze ve celle İslam kardeşliğini Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde, çeşitli ayetlerinde defaatle zikretmiş nasıl olması gerektiğini. Ama İslam kardeşliğini en derli toplu bize anlatan, zikreden Hucurat Suresi 6. ayetle 12. ayetler arasında Allah cem etmiş. Yani Hücurat Suresini alıp okuduğumuzda Müslümanların birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerekiyorsa Allah Azze ve Celle çok fasih ve belig bir şekilde bunu bize ne yapmış? Anlatmış. Bunu ne yapalım şimdi? Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle Hatırlat buyuruyor. Zira hatırlatmakta fayda vardır. Menfaat vardır. Evet kardeşler. Hucurat suresini okuduğumuzda bir sürü dersler çıkarabiliriz. Biz çıkarmıyoruz dersleri. Alimler çıkarmışlar. Biz de alimlerin çıkarmış olduklarını kopya edip yazıp burada ne yapıyoruz? Size aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Fasık birisi bir haber getirdiğinde buna hemen inanıp sanki on numara doğru sözmüş gibi bunlar ne yapılmayacak? Müslümanların arasında yayılmayacak. İlk önce mesele araştırılacak. Eğer gerçekten kayda değer bir şey varsa... O zaman onun hakkında söz konuşulacak. Deliller serdedilecek. Delillerin gereği neyse o icra ve ifa olunacak. Ve kafa bil mar isman en ihdisa بكل peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kişiye diyor her duyduğunu söylemesi günah olarak diyor yeter. kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Biz ağzımızdan çıkan her sözden sigaya çekileceğiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu ne yapıyordu? Dilini tutup çekiştiriyordu. "Senden diyordu başıma gelen bela ve musibetler hususunda davacıyım." Halbuki Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun sekerpeden ne çıkıyordu ağzından kelime az konuşuyordu mala yani konuşmuyordu İşte bu mala yaninin bir kısmı da her duyduğunu duyduğu gibi birkaç da ekleyerek birkaç e, eksilterek sağa sola dedikodu etmek yaymak Demek ki Müslümanlar herhangi bir Müslümanın aleyhine onu rencide edebilecek, onun ırzına, namusuna, dinine, diyanetine, e, ahlakına söz getirecek meseleler. Onun aleyhine konuşulduğunda, hemen başka, ha duydun mu? Bunun hakkında şöyle şöyle bir durum varmış bak, deyip de ne yapılmayacak? Lokma lokma dağıtılmayacak. İslam kardeşliği bunu ne yapıyor? Gösteriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da eğer diyor bir kimse din kardeşinin gıyabında onun diyor ırzını namusunu korur, savunursa Allah Azze ve Celle onu diyor savunacak kimseler diyor halk eder. Yani senin din kardeşini savunman aslında kendini savunman olmuş oluyor. Sen din kardeşini savunursan ama bu ne demek? Suçlu olduğu halde de suçunu örtbas etmek demek değil. Şimdi kişinin suçu var, ortaya çıkarılması lazım. Örtbas edilmesi lazım olan suçu da var durumuna göre. Eğer o kişinin suçu sadece kendini ilgilendiriyorsa, küçük bir şeyse, birkaç kelimeyle, güzel sözle o ondan vazgeçebilecek durumdaysa, ahlaki zafiyetleri varsa, bunu ilk etapta ne yapmasın? Alevlendirmezsin. Gider nasihat edersin, vazgeçmesini sağlarsın. Ama adam ne yaptı? Bir cürüm işledi. Bu cürüm hem kendisini ilgilendirdi, hem de Ümmet Muhammed'i ilgilendirdi. Kur'an'da ve sünnette bu cürümün bir cezası var. O zaman şahitlerle bu cürüm ispat edildiğinde, sen ne yaparsın? Şahit istenildiğinde gider, şahitlik yaparsın. Ben gözümle gördüm, kulağımla e, duydum diye. O yine ayrı bir şey. Burada bizim bahsettiğimiz mesele bir mümin cürümlü olup olmadığı belli olmayan, iftira olup olmadığı belli olmayan bir durumla karşı karşıya geldiğinde hemen sanki bu e, husule gelmiş, gerçekten işlenilmiş bir durummuş gibi bunu ne yapmamalı? insan alıp yürümemeli. Arkasını araştırmalı. Gerçekten uygulamaya konulduysa, yapıldıysa, husule geldiyse o zaman çaresine bakılmalı. Evet. Özellikle günümüzde güdümlü haber kaynaklarının bilhassa Müslümanlar hakkında verdikleri haberleri mutlaka aynı değer ölçülerini paylaşan kaynaklardan tahkik etmek de bir vecibe haline gelmiştir. Bakıyorsun bugün Müslümanların aleyhine e, yandaş medya ne yapıyor? Bir sürü İleri geri söz söylüyor. Müslümanları rencide edecek, kötüleyecek, düşürecek, nefret ettirecek durumlar var. Ama Müslüman demek suçsuz insan, günahsız insan demek değil. Müslüman topluluğu da melekler topluluğu değil. Tabii ki Müslümanların da suçu olacak, günah olacak, vebali olacak. Ama isabet ettikleri yerde olacak. Duruma göre ne yapacağız biz? Hal takınacağız. Evet, anlaşmazlığa düşen Müslümanların ve Müslüman grupların araları bulunmalı. Hucurat suresindeki ayet-i kerimenin bize vermiş olduğu derslere göre, hak ve adalet ölçüleri ile aralarında hükmedilmelidir. Haksız olan tarafı Allah Azze ve Celle'nin koyduğu sınırlara razı etmek için her türlü çareye başvurulmalı ve yerine göre de en uygun yaptırım uygulanmalıdır bu benim oğlum bu benim kızım bu benim amcamın oğlu buna toleranslı davranayım bu da e, tanımadığım bir adam şimdi oğlum mu efendime söyleyeyim doğudan gelen bir kişi mi yahut da efendime söyleyeyim Yunanlı bir Müslüman mı Böyle bir durumda biz bakmayacağız onun Yunanlı olduğuna, Çinli olduğuna, falanca feşmanca olduğuna, akrabamız olup olmadığına bakmayacağız. Bakacağız bu adam haklı mı? Kur'an'a göre hak sahibi mi? Sünnete göre hak sahibi mi? İnsanlara göre hak sahibi mi? Eğer haksızsa... Evladımızın dahi aleyhine ne yapacağız? Şahitlik, şahitlikte bulunmaktan çekinmeyeceğiz. İnna Allahıya emoru bil adil. Demeyeceğiz. Bu benim kardeşim, öteki efendime söyleyeyim. O da Müslüman kardeşim ama aramızda bir kan bağı yok. Böyle demeyecek insan. İslam kardeşliği kan bağından nedir? Daha yücedir. Evet. Eğer Müslümanlar arasında bir husumet olduysa, anlaşmazlık vaki olduysa, Kur'an ve sünnetin paralelinde bu Müslümanların arası ıslah edilmeye, aralarının düzeltilmeye çalışılmasını Allah bize ne yapıyor? Hucurat suresinde emrediyor. Burada küçük pembe yalancıklar da söyleyebilir insan. Ya hayır o öyle demedi yani onun aslında. Diyelim ki adamlar kavga edecekler, münaferet oluşacak iki Müslümanlar arasından. Hayır o meselede onu öyle telaffuz etmedi, o cihetle konuşmadı sen yanlış anlamışsın. Yapıcı şekilde ne yaparsın? Meseleyi birazcık çevirebilirsin. Onun söylemediği bir sözü hayır olarak söyleyebilirsin sana karşı muhabbeti var ben biliyorum halbuki o adam böyle bir şey söylememiş sana ama arayı bulmak için ıslah etmek için ne yapacaksın pembe yalancık dahi olmuş olsa söylersin zaten iki müslümanın arasını bulabilmek için ayetleri biz onlara hatırlatsak sünneti ee, onlara hatırlatsak nedir bu kifayet eder yeterli olur ama biz insanız İnsan olmamız hasebiyle hem ayetlerden yardım alacağız, hem hadislerden yardım alacağız, hem de ayetlere, hadislere o insan daha çok e, meyil etsin diye elimizden geldiği kadar iki Müslümanın arasını bulabilmek için hal çaresi arayacağız. Evet kardeşler, yani Müslümanların arasında olması gereken önemli bir mesele de Müslümanların birbirleriyle alay etmemeleri. Bu ister gerçekten alay etmek kastıyla olsun. ister dalga geçmek kastıyla olsun. Şaka yaparsa da insan ne yapmayacak? karşıdaki Müslümanı şaka yapar bir vaziyette incitmeyecek. Hiçbir zaman için, hiçbir zaman için. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı alaya almamalı. Belki insanın vücudi bir nakısası olabilir. Gözü görmez olabilir. Kulağı duymaz olabilir. Ayağı bir illetten dolayı normal olmayabilir, aracı olabilir. Çok şişman olur, çok zayıf olur. Bunları göz önüne getirip de o Müslümanı ne yapmayacak diğer kişilerin arasında ve ki şakavari dahi olmuş olsa bunları dile getirmeyecek. Çünkü insan her daim için şakayı kaldırmayabilir. Bir kimse, Bunları dile getirdiğinde ister istemez o illetle muallal olan kişi o kişiye karşı ne yapar? Kalbinde bir nefret oluşturabilir. Olmaz mı? Olabilir. Heh. Onun için nefret oluşturabilecek birbirimize karşı kin ve düşmanlık husuyla getirebilecek durumlarda ne yapacağız? Çekineceğiz. Hiç kimsenin şekli, şemali bizi ne yapmaz ilgilendirmez. Allah Azze ve Celle diledi onu öyle yarattı. O şekilde halk olundu. Sen onu dile getirerek boyayı mı beğenmiyorsun, boyacıyı mı, şekillendireni mi beğenmiyorsun? Belki o kardeşimiz Dile doladığımız o kardeşimiz Allah katında bizden daha mükerrem Ne yapabilir? Olabilir Evet Hiçbir zaman için Çirkin lakaplarla Müslümanlar Birbirlerini ne yapmayacaklar? Çağırmayacaklar Çirkin lakaplarla Müslüman erkekler Müslüman erkekleri Müslüman kadınlar Müslüman kadınları da alaya almamalı. Allah buyuruyor Azze ve Celle. Evet. Haklarında hiç kimsenin suizanda bulunmamalı. Görmedi, bilmedi ama yumdu gözünün bir tanesine Aa, böyle olabilir. Böyle olmaz. Hakkında kesin bilgi elde etmediğin hiçbir şey hakkında şöyle olabilir diye ne yapmamalı insan? Fikir beyan etmemeli. Hiç kimsenin gizli yönlerini araştırmamalı. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Allah selamet versin. Şeyden ağzımıza bir parmak bal çalıyor. Herhangi bir kardeşimizin arasında bir husumet varsa başlıyoruz sayıp dökmeye. Öteki de diyor ki ya senin bildiğin binde bir daha onun ne? bohçaları var. Ne bohçaları var? Kirli çamaşırları. Benim yanımda. Şeytan bir parmakta ne yapıyor? Ötekisinin ağzına çalıyor. O da bir sürü pisliği ne yapıyor? Ortaya kusuyor. Öteki arkadaş zaten bundan nefret etmiş. İslam'ın İslam kardeşliği hukukuna da riayet etmiyor. Onu alıyor, ona götürüyor. Bunu alıyor, buna götürüyor. Ondan sonra Müslümanlar birbirine giriyorlar. Evet. Müslümanların İslam kardeşliğini tesis etmelerine yardımcı olacak en büyük durumlardan bir tanesi de aralarında birbirlerini gıybet etmemeleri, çekiştirmemeleri. Sen birisinin aleyhine söylersen o da muhakkak ne yapacak? İnsanlık icabı sen aleyhine söyleyecek. Allah'a havale et ama bu çekiştirmemek derken bunun da bir sürü durumu var. Sen çekiştirmezsin ama o kardeş ismi zikre dildiğinde Allah affetsin, Allah affetsin, Allah affetsin demen bile çekiştirme. Öyle değil mi? Niye Allah affetsin, Allah affetsin diyorsun? Ya onun hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Dilimi bulaştırmak istemiyorum. E zaten. Bulaştırdı aleyhine konuştun adamın. O adam ne anladı? Bu insan çok hayırlı bir insan diye mi anladı senin bu sözünden? Yoksa yani bu insan konuşmaya değmez. Şimdi burada hiç ne yapmayalım? E, dilimizi onun kanlı etine bulaştırmayalım gibi sözler söylediğinde onun hakkında hayır düşündüğünü mü? düşünüyor o insan, yoksa o insan hakkında senin pek hayırla konuşmayacağını mı düşünüyor? Bu da dedikodunun, gıybedin, çekiştirmenin bir başka şekli. Evet kardeşler, yani ayeti kerimeleri okuduğumuzda bu e, 6, 6. ayetten 12. ayeti kerimeye kadar bunlar Allah Azze ve Celle'nin La İlahe illallah" Muhammedur Resulullah deyip de İslam'ı kabul etmiş, Müslümanları birbirine kardeş adetmiş olan kimselerin en azından uygulayacağı değerli toplu şeyler. Şimdi bakın, Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asabını hem akidevi cihette, hem ameliciyette, hem de İnsanlık cihetinde bizlere numune olarak göstermiş. Onların iman ettiği gibi iman etmemiz lazım. Onların amel ettiği gibi amel etmemiz lazım. Onların davrandığı gibi davranmamız lazım. Yani kardeşlik hukukunu kardeşlik hukukunu en iyi şekilde hayatlarına tatbik eden kimseler Sahabe-i Kiram رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَلَى عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ olduğu için Allah Celle Şanuhu onlardan razı olmuş, onları bize numuneler göstermiş. Biz şimdi diyoruz, Müslümanlar birbirlerini koruyacaklar, birbirlerinin haklarına riayet edecekler, hatta bir mümin Karşıdaki mümin kardeşini kendi nefsine tercih edecekler diyoruz değil mi? Kim şimdi Allah hakkı için karşıdaki mümin kardeşini kendine tercih ediyor? Hepimiz açız. Misal ortaya yemek konuldu ve yemekte de herkesin ağzının suyu akacak şekilde lezzetli etlerle dolu. Herkes ne yapıyor? El çabukluğu, marifet yapmaya çalışıyor. Mekik gibi dokumaya çalışıyor kendi nefsine. Eti kendi önümüze mi çekiyoruz yoksa ötekinin kaşıkla ötekinin önüne mi ittirmeye çalışıyoruz o yesin diye? Hiç böyle yapan var mı? doyduktan sonra. Ben bunu sonra yapabiliyorum elhamdülillah. Sen değil, sen değil. Ama ben önce do doyurayım karnımı. Şimdi bakalım sahabe-i kiram efendilerimiz İslam kardeşliğini kendi aralarında nasıl yaşamışlar? En canlı örnek olarak. Sahabe-i kiramdan Hüzeyfetül Adevi radıyallahu anhü anlatıyor. Yermuk savaşındaydık diyor. Artık savaş bitti savaş meydanı yaralılar ve şehitlerle dolmuştu. O anda diyor amcamın oğlunu hatırladım. Acaba yaralı mı? Şehit mi oldu? Yoksa yarasız olarak gazi mi oldu? Amcamın oğlu diyor hatırıma geldi. Dedim ki diyor Şehitlerin, yaralıların arasında dolaşayım. Kimler muhtaçsa onlara yardım edeyim. Kalkanıma diyor biraz su doldurdum kalkana, savaş aleti olan kalkana. Yaralılar arasında dolaşmaya başladım. Neden şehitlere bakmıyor? E zaten şehit ne yapmış? E yapılacak bir şey yok, ruh üfleyecek hali yok onlara. Evet dedim ki diyor amcamın oğlu eğer şehit düşmüşse ne âlâ şehit düşmemişse yaralıların içindeyse ona şu doldurduğum kalkandaki sudan vefat etmeden ruhunu Allah subhanehu ve Taala'ya feda etmeden önce son olarak dünyevi rızıklardan Rızıkların en halislerinden suyu içireyim suya kanmış olarak ne yapsın? Şehit olsun. Tam diyor bu düşüncedeyken diyor yaraların arasına bakıyordum. Aa bir gördüm ki ağır bir şekilde yaralanmış yatıyordu. Ona yaklaştım dedim ki ey amcamın oğlu sana biraz su vereyim mi? Dedim. O da başıyla ver diye işaret etti kalkanı tam ağzına yaklaştırmıştım ki bir başkasının ah kıtetumma ah kıtatumma bir parça su olsaydı ne olur bir parça su olsaydı sözünü ben işittim amca oğlum da işitmişti amca oğlum Başının işaretiyle konuşmaya muktedir değil artık yani son nefesini veriyor. O durumda yaralı. Başının işaretiyle gözünün işaretiyle kim su istiyorsa o suyu ona götür gibilerden diyor ne yaptı? Gözüyle diyor işaret etti. Subhanallah. <gülüyor> Onun diyor bu şekilde davrandığını görünce anladım gidiyor suyu içmeyecek hemen diyor ah kutatma diyen kişiye diyor götüreyim yetiştireyim dedim o adamın yanına gittim kalkandaki suyu onun ağzına yanaştırdığım bir anda bir başka kişinin ah kutatma dediğini duydum o da duydu. Bu sefer o da gözüyle işaret ettiği o kimseye götür o suyu deyince o da diyor içmedi. Ben de diyor kalkandaki suyu aldım ona diyor yetiştirmek için yanına giderken yanına gittim gördüm ki bu kimse Allah'a ruhunu teslim etmiş. Üçüncü kişi ne yapıyor? Ruhunu teslim ediyor suyu içmeden. Hemen diyor ikinci şahsa ondan önceki ikinci şahsa yetiştireyim dedim diyor aniden kalktım. Baktım ki diyor o da diyor ruhunu teslim etmiş. Yahu bari amcaoğluma yetiştireyim suyu dedim diyor tekrar amcaoğlumun yanına gittim. Baktım ki diyor o da şehit olmuş onun da canı çıkmış. Ve bu şekilde kalkandaki suyu bu üç mübarek kimseden hiçbirisine içiremeden onlar diyor ruhlarını diyor Rahman'a diyor teslim ettiler ve diyor ben suyumla beraber diyor kala kaldım yalnız başıma. İşte kardeşlerim bakın şimdi. İslam kardeşliğinin en somut elle tutulur, gözle görülür somut örneği bu. Başka hiçbir dinde bu yok. Ve hiç kimse de ne yapmamış onlardan sonra ben Müslümanım diyen, benim de din kardeşlerim var, ben din kardeşliğini en güzel şekilde yerine getirdim diyen hiçbir kimse çıkmamış, bunlar gibi davranmamış. İşte sahabe-i kiram, radhuvannullahi teala aleyhi mecmain, o Yaralandıklarında ağızları burunları ne yaptı kurudu suya ihtiyaç hissettikleri halde ne yaptılar suya muhtaç olan bir başka birisinin sesini duyduklarında suyu o içsin ben nasıl olsa Allah azze ve celleye kavuşacağım. Zaten benim kavuşacağım yer Allah'ın izniyle cennettir. Cennete gittikten sonra cennet şerbetlerinden içerim. Ama benden önce o kardeşim dünya suyundan ne yapsın içsin. Var mı bundan daha değerli bir davranış? İşte İslam kardeşliği, İslam kardeşliği. Biz İslam kardeşliğinin edebiyatını yapıyoruz. Onlar ne yapmışlar? Yaşamışlar İslam kardeşliğini. suya en çok muhtaç oldukları bir anda kendileri içmemişler, kardeşleri içsin diye çaba sarf etmişler. Allah azze ve celle bu şekilde Bizden önce geçen hayırlı selefimizi bize şefaatçiler yazsın. Ölüm pahasına da olsa din kardeşi için son nefeste çok kıymetli olan bir yudum sudan Müslüman olandan başkası vazgeçebilir mi? İşte onlar yaşamışlar kendi hayatlarında tatbik etmişler. Bir de Günümüzdeki Müslümanları yani bizim hayatımızı göz önünde bulunduralım. Onların hayatlarıyla bizim hayatımızı mizana teraziye çekelim. Aramızdaki farkı görelim. Evet. Biz burada rahat durumlarda bile en ufak bir şeyden dolayı birbirimizle didişir durumdayız. Küsüşür ve nefret eder duruma gelmedik mi? Küçücük bir şey oluyor. Birbirimizle ne yapıyoruz? Hemen ayrılıyoruz. Selam vermiyoruz birbirimize. Birbirimizin oturmuş olduğu mecliste oturmayı dahi birbirimize ne yapıyoruz? Çok görüyoruz. Sahabe-i kirama... Radvanullahi 1400 sene geçtiği halde aradan bak ne yapıyoruz onlar zikredildiğinde radiyallahu anhu radiyallahu anhuma diyoruz. Biz öldükten sonra acaba bizi çocuklarımız anacaklar mı? Allah rahmet etsin anamıza babamıza diye. Aradaki farkı görüyor musunuz? Belki çocuklarımız anar. Belki torunlarımız anar. Çünkü şeker verdik onları. Efendime söyleyeyim baya bir e, iyiliğimiz dokundu. Ama beş nesil sonra Allah bilir bizim ismimizi bile ne yapmayacaklar? Anmayacaklar. Ama sahabe-i kiram bak ne yapıyoruz? 1400 seneden beri anıyoruz. Neden? Onlar İslam'ı diri diri yaşamışlardı onun için. Evet. Bizim bu şekilde İslam'ı yaşamamamız ya İslam'daki kardeşlik bağını anlayamadığımızdan dolayı yaşamadığımızın sebebidir. Yahut da fasıklığımızın göstergesidir. Allah muhafaza buyursun. Kardeşler, müminler, Müslümanlar birbirlerine karşı iyilik dileyeceklerdir. Eğer bir mümin sabah yahut da akşam sair mümin kardeşleri için hayır dilerse, melekler ne diyorlar? Aynısı sana olsun. Allah Azze ve Celle meleğin duasını muhakkak kabul eder. Bir kimse duasının kabul olması için, kendine hayır dokunması için ne yapacak? Mümin kardeşine dua edecek. Hayırla onu yad edecek. Melek ona ne yapıyor? Aynısı sana da olsun diyor Allah Azze ve Celle meleğin duasını kabul ediyor. Yani bir mümin diğer bir mümine dua etmiş olsa kendine dua etmiş oluyor dolaylı yönden. Öyle değil mi? Bedava bir kazanç. Allah Azze ve Celle... Muhammed'i hem dünyada hem ahirette mes'ud etsin diyorum. Melek de diyor ki aynısı sana da olsun. Bedava bir şey. Zaten namaz kılan bir mümin şuurlu bir şekilde namaz kılıyorsa, okuduklarını anlıyorsa... Bütün min yapıyor dua ediyor. Allahumma rabbana fil ve Rabbana Onun için kardeşler her şeyden önce okuduğumuz Fatiha'nın manasını da ne yapalım ezberleyelim. Elhamdülillahi rabbil Alemin derken onun ne manaya geldiğini kendi anlayabileceğimiz dilden de ezberleyelim, onu düşünelim. Tahiyyatı okurken ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel derken ne diyoruz? Ne manaya geliyor? Sübhane Rabbiyel ala derken neyi kastediyoruz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah, semiyallahu limen hamide derken ne demiş oluyoruz? Bunları bilirsek, düşünerek namaz kılarsak, daha müttekiyane bir namaz kılmış oluruz. Kıldığımız namazdan da ne yaparız? Lezzet duyarız. Evet. Bütün bunlar Müslümanın din kardeşlerine eliyle de diliyle de zarar vermemesi gerektiğini gönlünden de kardeşleri hakkında kötü şeyler geçirmemesi lazım geldiğini göstermektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde olgun Müslümanı öteki Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişi olarak tarif ve tavsif etmiştir. Olgun Müslüman Nedir? Sair Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olduğu kimseler. Eğer biz Müslüman kardeşimize güvenemiyorsak elinden emin değilsek, nasıl elinden emin değilsek, adam dövüyorsa bizi sövüyorsa yahut da böyle e, nifak çıkaracak durum husule getiriyorsa gözleri Böyle han derler ya felfejri okuyor diye. Kişilerin ırzında namusundaysa, diliyle de Müslümanların arasında fesat kumkuması oluşturuyorsa, demek ki bu adam ne yapmadı? Tam manasıyla Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, nehlilerine inanmadı, ittiba etmedi, yaşamadı. Yani iman bu kişinin kalbine yerleşmedi demek. Evet. Müslüman öteki din kardeşlerini kendisinden asla aşağı görmeyecek. Hatta onları kendi nefsine tercih edecektir. İşte bunu ne yapmış sahabe-i kiram? Yaşamış gördük biraz önceki e, cereyan eden olayda. Dual dualarıyla da din kardeşlerine iyilikler dileyecektir. Zira mümin din kardeşinin hıyabında dua ederse Allah Azze ve Celle katında bu dua en makbul olan dualardan biridir. Evet. Müslüman kendi gücünü, mutluluğunu, şevketini, izzetini, şerefini din kardeşlerinde bilecek ve onların yanında bulacaktır. Mutluluğu. Var mı? Şimdi din kardeşimizle Efendime Söyleyeyim beraber olduğumuzda nasıl gönlümüz razı oluyor? Nasıl Efendime Söyleyeyim ikram etme duygularımız kabar kabarıyor değil mi? Bunlar hayra alamet durumlar. <gülüyor> Ama biz sahabe ikramın kiramın, tabi'unun, etba'u tabi'inin, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin hayat standartlarını, şartlarını hayatlarında husule gelen durumları da öğreneceğiz ki daha derinlemesine ne yapalım? Bu güzellikleri hayatımıza tatbik etmeye çalışalım. Evet. Kardeşlerim, Müslümanların birbirlerine karşı kardeşlik duygularını pekiştirmeleri için birbirlerinin sevinçlerini paylaşmaları, elem ve ızdıraplarına da ortak olmaları gerekir bir Müslüman üzülürken eğer biz sevinirsek o Müslüman bize karşı ne yapar? Kim besleyebilir? Ben üzülüyorum, kahru perişan oluyorum. Adamın hiç umuru değil. Bak ne yapıyor? Oralı olmuyor. Ki elhamdülillah bu bizim milletimizde, Müslüman milletimizde var. Mesela komşu ne yapmış? Vefat etmiş. Bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra da senin düğünün var. Bizde var davul çalmazlar. Böyle dümbelek mübelek efendime söyleyeyim şey. Zaten bunlar haram olan şeyler ama yani bu fasıklık alameti, düğünlerde davul çalmak, dümbelek çalmak, böyle olmasına rağmen komşumun babası çocuğu öldü diye ne yapar? Bu fasık dahi olmuş olsa bu komşu düğününde davul çalmaz. Bu da güzel bir şey. Davul çalmak zaten haram düğünlerde. Ama bu adam bunu işliyor. Fıskından dolayı, bilmediğinden dolayı işliyor bunu. Şeytan dürtmüş, ben diyor bir defa diyor evleniyorum diyor. Sanki herkes on defa evleniyor. Herkes bir defa evleniyor. Ama şeytan ne yapacak, nasıl e, yamultacak bizi? Bu şekilde yamultuyor işte şeytan. Böyle olmasına rağmen o evden cenaze çıktı diye komşu ne yapıyor? Onların üzüntüsüne en azından ortak oluyor davul çaldırmıyor. Bunlar güzel şeyler. Bunları tebrik etmek lazım. İşte bu gibi durumları vesile kılarak o komşularımıza yanaşıp tebliğ vazifemizi yapabilecek durumlar olarak bunları kullanmamız lazım. Evet, bir bela, musibet veya zulme uğrayan din kardeşine bütün Müslümanların yardımcı olmaları İslam kardeşliği gereğidir kardeşlerim. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Eşşura suresi 39. ayeti kerimede o müminler ki haklarına, yurtlarına tecavüz edildiği zaman onlar birbirleriyle yardımlaşırlar. Yani demek ki bizim Müslüman kardeşimiz herhangi bir tecavüze uğradığında, herhangi bir haksızlığa uğradığında sair Müslümanlar ne yapması lazımmış? Ona yardım etmesi, onun hakkını savunması lazımmış. İşte Kur'an-ı Kerim anlaşılarak okunduğunda, hazmedilerek okunduğunda, uygulandığında ne yapacak? Hem dünyevi saadetimizin neticesi olacak hem de ahiret aleminde Yüzümüz ağıracak Allah Azze ve Celle'nin gadabından ne yapacağız? E, beri olacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Yani Müslümanların birbirlerine yardım etmeleri hususunda. Bu hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanların nasıl birbirlerine karşı davranacaklarını ne yapıyor? Bize bildiriyor. Bukhari Mezalim bölümünde 4. hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım et. Böyle buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zalim olsa da, mazlum olsa da kardeşine yardım et. He şimdi hadis inkar, inkarcıları ne yapıyorlar? Bu hadisi alıp, bu diyorlar uydurmadır. Hadi mazluma yardım ettin, zalime nasıl yardım edersin? Peygamberiniz diyor ki, sözde haşa vakella, peygamberimiz böyle söz söylemezmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyorlar? Böyle söz söylemeyeceğini, söylememesi gerektiğini, peygamberin böyle söz söyleyemeyeceğini yakıştıramıyorlar kalbiku Resulullah aleyhissalatu böyle söylemiş ama bu sözün altında bir hikmet var. Sahabe-i soruyor. Hadi diyorlar mazluma yardım ettik. Zalime nasıl yardım ederiz? Onun da diyor zulmünü diyor engellersiniz. Ona da diyor bu şekilde yardım etmiş oluruz. Olursunuz. İşte hadisin bir tarafını aldın, bir tarafını almadıysan bugün efendim hadis inkarcılarının düşmüş olduğu duruma düşersin evet bir başka hadis-i şerifte de birkaç hadis-i şerif bu Müslümanların diğer Müslümanlara karşı İslam kardeşliğini pekiştirecek, perçinleyecek durumlar şöyle sıralanmış karşılaştığımızda birbirimize selam vereceğiz Kıyamet alametlerinden sayıyor Rasulullah Vesselam Kişinin diyor tanıdığına selam verip tanımadığı Müslüman'dan diyor selamı diyor esirgemesi. Ve bugün gerçekten öyle herkes tanıdığına veriyor. <gülüyor> Sokağa çıkıyorsun eselamu aleykum aleykumullah selayhu Adam vallahi selam almıyor. Neden? Neden diyor diyor tanımadığım adam bana diyor selam verdi Kurban almaya gidiyoruz. Hani şu selama peygamberimiz buyuruyor ya vesselam, selamı yayın, selam duyulsun aranızda. Bizimle beraber kurban almaya gidenlere selam veriyorum. Yemin olsun hiç kimse almadı selamı. Yahu kardeşim ben sana selam veriyorum. Allah'ın rahmetini okuyorum üzerine. Kurban almak için borç para istemiyorum senden. Borç istersen verme. Bak bedava selamı adam almıyor. Ama neden? Çünkü selamlaşma adabını ne yapmamışlar? Bize öğretmemişler. Camilerde organ haftası, yorgan haftası, kızıl ay haftası, yeşil ay haftası revaçta. Ama İslam'ın ahlaki değerleriyle alakalı olan meseleler ne yapılmıyor? İnceden inceye öğretilmiyor sen esselamu aleyküm ve rahmatullah diyorsun adam merhaba diyor merhaba hadi merhaba estağfirullah estağfirullah bu millet gariban bir millet 90 seneden beri bu ümmetin canına okunmuş 90 seneden beri dinle, diyanetle, kur'anla, sünnetle alakaları kesilmesi için kafirler ellerinden geleni Artılarına bırakmamışlar ve bayağı da bu meselede yol kat etmişler yani. Bizim vazifemiz, bizim vazifemiz Kur'an'ı ve sünneti aslında uygun olarak ümmetin arasında tekrar ne yapmak? Hakim kılmak. Evet kardeşlerim bunun yanında bir Müslüman diğer bir Müslümanı davet ettiğinde o Müslüman ne yapacak? Davete icabet edecek. Davete icabet etmeli ki aralarında muhabbet olsun, kaynaşma olsun. Nasihat istediğinde nasihatla verecek. Yapıcı nasihat verecek ha. Yıkıcı değil. Adam şimdi işte ne yapıyor ki Müslüman? Kavga ediyorlar, edebilirler. Bir tanesi biraz daha olumlu geliyor. Abi diyor bana nasihat et. Valla bunun nasihatı masihati yok ya. Bana yapacaktı. Yemin olsun öldürürdüm onu. Vururdum. Ulan zaten adam birbirini yiyecek. İkisi çilo gibi ne yapıyorlar? Yiyorlar birbirlerini. Sen ne yapacaksın? Aradaki husumeti kaldırıcı meselelerle onlara yaklaşacaksın. Sen ne yapmıyorsun? Bu cihette davranmıyorsun. Ben olsaydım şöyle yapardım, ben olsaydım böyle yapardım. Sanki körükle gidiyorsun ateşe benzin döküyorsun. Ondan sonra İki Müslümanın birbirini sevindirecek davranışlardan bir tanesi de aksırdığında eğer hamd ederse yer hamukallah demesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden seçilmiş bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sahabe-i kiram oturuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapıyor? Ee, anlatıyor dinin inceliklerini. Bir tanesi aksırıyor. Diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yerhamuk Allah deyip ona cevap veriyor Dua ediyor Biraz sonra bir başkası aksırıyor Ama Elhamdülillah demiyor Peygamber Efendimiz de cevap vermiyor İkinci defa aksırıp da Elhamdülillah demeyen kişinin annesi O mecliste Kadınlar kısmında aya kalkıyor. Diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Falancanın oğlu diyor. Aksırdı. Ona diyor dua okudun da diyor. Benim oğlum aksırdığında diyor diye diyor dua okumadın." tabi kadın işin mana ve mahiyetini bilmiyor. Ama yüreğine de oturuyor. Yani falancanın oğluna peygamber Efendimiz rahmekallah diyor. Allah sana merhamet etsin. Resulullah'ın duası behemahal Allah celle onu ne yapar kabul eder o kimseye Allah merhamet eder Allah merhamet ettiğinde de ölürken müslüman olarak ölür. Kadın istiyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın duası kendi oğluna da olsun. Ama Resulullah'tan böyle bir dua gelmemiş. Hüzünleniyor, kalbini hüzün kaplıyor ama peygamber Aleyhissalatu vesselama sormadan da edemiyor. Neye diyor? Falancanın oğluna diyor dua ettin de benim oğluma diyor dua etmedin. Falancanın diyor oğlu aksırdı diyor. Allah Azze ve Celle'ye hamd etti. Onun için diyor ona yarhamuk Allah dedim. Senin oğlun da diyor aksırdı. Ama diyor Allah Azze ve Celle'ye hamd etmedi. Onun için diyor yarhamuk Allah demedi. Bak burada ne var? Müslümanların... Aksırdıktan sonra hamd etmeleri gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretiyor. Hamd ondan duyulduğunda da sair Müslümanların yerhamukallah deyip ona dua etmeleri gerektiğini de biz ne yapıyoruz buradan? Ders olarak çıkarıyoruz. Evet. Hastalanınca ziyarete gitmeleri Müslümanların Birbirlerine karşı vazifelerinden bir tanesi de Hastalanınca Ziyarete gitmeleri Adam hastalanıyor Haberimiz olmuyor ki ziyaretine gidelim Neden? Müslümanlar arasındaki Diyalog kuvvetli değil Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam Bir gün birkaç vakitte Ashabından birilerini görmeyince hemen ne yapıyordu? Nerede bu adam deyip soruyordu. İşte hastadır ya Resulallah deyince ziyaretine gidiyordu. Halbuki kardeşler hastalanıyor. Adam ölüyor haberimiz olmuyor. İşte biz bu kadar İslam kardeşiyiz. Ondan sonra öldüğünde de mezara kadar onun cenazesini teşyi etmesi. Yahut da yakını öldüğünde Taziyesine gitmesi Kardeşler Bu durumda da çok gerideyiz En Yakın bir zamanda Murat kardeşimizin ne yaptı? Kardeşi vefat etti Allah hakkı için kaç kişi Gitti buradan onun taziyesine He? Kaç kişi gitti Vallahi ses yok Demek giden olmamış yani. Sen gitmişsin sadece. Katay'da gitmiş. Allah kabul etsin. İşte şimdi Murat kardeş bize karşı kırıldı mı kırılmadı mı? Muhakkak ki kırıldı. Gidelim soralım kırıldın mı? Yoksa bizden gerçekten razı mısın deyince diyecek ki kırıldım. Murat'ın kırılmasına sebebiyet olan kim? Biziz bize karşı kırılmasına sebebiyet veren biziz. Ama kabahat bizde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini tutmadık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini ve nehyini tutmayınca işte böyle oluyor. Vama Allah buyruyor Jallaşanu. Peygamber ne yaptıysa emrettiyse, neyi emrettiyse onu diyor alın kabul edin. Neden nehettiyse ondan da diyor şiddetle sakının. Peygamber Efendimiz emretmiş Aleyesallatu nerede? Sahih Müslim'de, selam babında Dört ve altı numaralı hadislerden bunu çıkardım. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle amel etmeyi, duyduklarımızla amel etmeyi nasip etsin, kolaylaştırsın, sevdirsin. İslam kardeşliğini gerçekten aramızda İhsas etmeyi Bize nasip etsin Allah Azze ve Celle Cümlemizi Burada toplandığımız gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Çevresinde toplanarak Cennete top yekün Girerek Kendilerinden razı olan Kulları arasına bizi idhal Buyursun Ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain va akhir da'wana alhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh